Merhaba, Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Bu hafta Yapımcılar ekibinden Deniz ve ben Selen. Bu hafta sizlerle beraber olacağız. Bu haftaki konumuz öğretmen ve öğrenci ilişkisi. <gülüyor> Konuklarımız ise Gül Kartal, Evşen Aşık ve Zeynep Öztopoğlu. Hoş Topal geldiniz. Oğlu. Özür dilerim. <gülüyor> özür dilerim. Yok, çok normal. <gülüyor> Pardon, kusura bakmayın. Peki, biraz kendinizden bahseder misiniz? <gülüyor> Ben Evşen Aşık. Beş yıllık sınıf öğretmeniyim. Bu yıl birinci sınıflarla çalışıyorum. Daha önce üç, dört ve ikinci sınıflarla çalıştım. <gülüyor> Dokuz Eylül üniversitesinden mezun oldum. Mesleğimi severek yapıyorum. Bu şekilde kendimi tanıtayım. Diğer arkadaşları söz sanayım Zeynep Öztopoloğlu. E, Uludağ Üniversitesinden mezunum. Özel bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Dört yıllık öğretmenim. Gül Kartal, Sakarya Üniversitesi mezunuyum. 2003 yılından beri çalışıyorum. İkokul öğretmeniyim. Ee, sizler için ideal öğrenci modeli nedir? Ben şöyle söyleyeyim, ideal öğrenci öğretmenden öğretmeni değişebilir. Öğretmenlerin kendi bakış açılarıyla biraz paralel devam ediyor. Ama e, benim kendi adıma söyleyebileceğim şu ki, ideal öğrenci. Sınıfça ortak olarak koyduğumuz kurallara uyan, beklentileri karşılayan, cevap veren öğrenci diyebilirim. Ama tabii bu e, karşınızdaki öğrenci topluluğuna göre değiştirilebilecek bir açıklama. Peki Gül Hocam sizce nasıl öğrenci modeli? Yani öğrenci modeli dendiğinde tabii ki kendi düşüncelerine ifade edebilen, kendinin farkındalığı yüksek bir öğrenci olması tabii ki tercih sebebidir. Peki e, öğrencinin aklındaki öğretmen modeli nedir? Esnek. Zaman zaman esprili öğrenciye saygı gösteren, öğrenciyi bir bireymiş gibi davranan, onun yetişkin olduğunu unutmayıp ama zaman zaman da hata yapabilen bir çocuk olduğunu bence göz önüne tutması gereken bir model olması gerekiyor öğretmenin de. Kendisine söz hakkı vermesini ister öğretmenine bence öğrenci. Yani kendisinin bir birey olarak dinlendiğini ve dinlendiğini hissetmeyi ister. Öğrencinin aklındaki öğretmen derken de dinliyorsa... Öğrenci için ideal bir öğretmendir o kişi. Ee, öğretmen öğrenci çatışmaları niçin yaşanır? Öğretmen-öğrenci çatışmaları çoğunlukla e, öğretmenin yetersiz olduğu durumlarda öğrenci de baskın bir kişilik olarak öğretmenin üstüne gidiyorsa açıklardan yararlanarak bazı e, kuralları delmeye çalışıyorsa bu noktada yaşanabilir. Ama çoğu zaman öğrenci eğer prof, e, profilinde, kendisinde, kişiliğinde bir sorun yaşıyorsa öğretmen de bunu çözmek yerine onunla çatışmaya giriyorsa ve sınıf orta, ortamında rencide ediyorsa çoğunlukla çatışma yaşanır. Peki... E Öğretmen şimdi diyelim sınıfta disiplin kuramadı. Bunu çoğunlukla sınıfta kendi otoritesini sağlayamayan hocalar şiddetle karşılık vererek öğrenciyi otoritesi altına almaya çalışıyorlar. Yani öğretmen sadece bunun için mi şiddet uygular? Ya sadece kendi otoritesi altına almak için midir? Bu bir... Hani nedir? Teknik midir? Yani evet, ya da yapılması gereken en son çare midir? Gibi. Yoksa gerçekten yani yapılması gerekir mi? Yetersiz kalıyorsa er öğretmen sınıfın potansiyelin karşısında bilgi açısından, e, kıdem açısından, akademik e, olarak sınıfın potansiyeline karşılık veremiyorsa ve sınıfta eğer öğretmenin bu eksikliğini, bu zafiyetini fark ettiyse bunu denemek için illaki kendisine göre Çeşitli yollar üretecektir. Eğer öğretmen bunları bastırmak için kendi akademik bilgisini geliştirmeyip de kendisini öğrencilere göre adapte edemiyorsa o zaman da şiddete başvuracaktır. Şiddetin tek kaynağı bence öğretmenin yetersizliğinden kaynaklanır. Çocukların ne düşündüğünü, ne hissettiğini o anda algılayamıyorsa... Ben bununla baş etmenin yolunu şiddet uygulayarak ya da şiddet göstererek bu sadece fiziksel şiddet değildir. Psikolojisini de etkileyebilir çocuğun. Sınıfın ortasında onu küçük düşürmek ya da arkadaşlarının alay edeceği bir özelliğini vurgulayarak yapmak çocuğun zaten psikolojisini daha çok bozacaktır. Bu da bir şiddettir. Yani bunu sadece fiziksel şiddet olarak düşünmemek lazım. Eğer e, öğretmen böyle bir şey yapıyorsa bunda mutlaka öğretmenin kendisini yetersiz hissetmesi ve öğrencilerin bu zafiyetten faydalanmalarını engellemek için bu şekilde ...bastırması vardır. Bunun kaynağında bu vardır. Peki ilk sınıfınıza girdiğinizde neler hissettiniz? Ya da sınıfa her girişinizde farklı bir duygu yaşatıyor mu size? Biz üçümüzü sınıf öğretmeniyiz. O yüzden başladığımız sınıflarla genelde ortalama üç yıl birlikte devam ediyoruz. Eğer ilk günkü düşüncelerimizi ya da dikkat ettiğimiz noktaları soruyorsanız... ...tabii ki öğrencilerin hepsini bir tek tek gözden geçiriyoruz... ...inceliyoruz, anlamaya çalışıyoruz... ...analiz etmeye çalışıyoruz... ...işte bu öğrenci işte akıllıdır... ...bu öğrenci muhtemel bir... ...potansiyel yaramazlık... ...yapabilecek bir öğrencidir diye... ...tabii etiketlendirmeyi çalışıyoruz... ...yanlış da olsa bunu pek çok öğretmen... ...konuştuğumuz ya da bizim yakın çevremizdeki... ...arkadaşlarımızdan duyduğumuz... ...yapılıyor, yapılan bir davranış. Peki etiketleriniz doğru çıkıyor mu? Yani bu aslında... E, ...yıllar... ...dan sonra deneyimlerle kazanılacak bir doğru analiz olur ama genelde evet. Yani zaten yaramaz öğrenci kendini ilk günden ortaya koyuyor. Yine akıllı öğrencilerin çoğu ilk günden yine kendini ortaya koyuyor. Pasifler ya da e, utangaçlar belli ediyor. Yani genelde evet biraz iyi bir gözlemciysiniz günlük hayatınızda da... ...bunun etkilerini okul yaşamanızda ortaya koyabiliyorsunuz. E, sınıf içinde öğrencilerin oturma düzenini sağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani hani mesela seyredir... Çoğunlukla çalışkanlar bir kümeye toplanır. Hani e, tembeller demek istemiyorum da, e, derste de derste pek alakası olmayan ben... öğrenciler e, çoğunlukla en arka sıralar, en köşeler böyle hani toplanıp kendilerine bir grup oluştururlar. Yani e, buna nasıl karar veriyorsunuz, N neler yapıyorsunuz? İlk önce gayet karmaşık bir sıralamayla oturulur öğrenciler. Yani sene başında e, çocukları da daha iyi tanımadığın için önce karışık bir düzende oturulur. Sonra e, süre ilerledikçe herkesin potansiyelini, herkesin yapısını biraz daha çözülmedikçe kimin neyi ne kadar yapabildiğini aşağı yukarı çözdüğün zaman daha çok e, biraz daha geri olanlarla biraz daha ileri olanlar ben en azından öyle yapıyorum. Bir araya getirmeye çalışıyorum eksikliklerini yanındakiler tamamlasınlar diye. Ama grup çalışmalarında daha çok bu yapılıyor. Birebir oturmalarda bu şekilde bir ayırma değil de daha çok sınıfta geri olanlar ya da çok ileri olanları daha iyi nasıl derse katarız bunu çözünleyerek. Yoksa hani. O eskiden de bizde de vardı. Benim ilkokulda okuduğum dönemde de vardı. Çalışkanlar sırası orta. Evet yani üç büyük küme olarak çalışkanlar e işte idare ederler ve zayıflar şeklinde. Bu şu anda o şekilde değil. Daha çok herkesi aynı anda derse katabilmek açısından biraz daha karma bir yapı var. Peki ben ev... akademik olarak değerlendirmiyorum bu yer değiştirmeyi. Ben yaklaşık beş yıldır bu mesleği yapıyorum ve her ay. Bütün öğrencilerin yerlerini ve gruplarını, kümelerini değiştiriyorum. Bunu da akademik başarıyı göz önüne tutmadan sadece her öğrencinin kısa sürede birbirleriyle kaynaşması ve birbirlerini daha iyi tanıması adına yapıyorum. Akademik olarak olmuyor ama. Peki öğretmenin sınıfta öğrencilere farklı davranması yani ayrım gözetiliyor olması öğrencilerin üzerinde ne gibi etkiler bırakıyor sizce? Ee, sınıfta ayrım fazla olmamasına özen göstermeli bir öğretmen her şeyden önce çünkü e, teneffüs diye bir durum var ve o teneffüste öğretmenin sınıf içinde yaptığı ayrım e, teneffüste patlak veriyor şu şekilde. Mesela bir gözde öğrenci varsa ve öğretmen bunu çok deşifre ediyorsa arkadaşlar onu dışlıyorlar çünkü bu e, durumlardan kaçınması gerekiyor bir öğretmenin. Daha çok çocuklar arasında ayrımcılık yapmadan hani sessiz bir öğrenci de olabilir çok akıllı olabilir ama her çocuğun... E, parladığı bir noktası vardır. Belki sessizdir, çekingendir, olabilir ama başka bir açıdan iyi olabilir. O açısını bir öğretmen yakalamalı ve ayrım yapmadan, ön yargılı her şeyden önce yaklaşmadan çocuğu tanımaya çalışmalı. Yani hani bir ayrımcılık yapıldığı zaman He. bu öğrencilerin birbiri arasındaki sosyal e, etkili Sosyalleşmelerini de etkiliyor. etkiliyor. Çok ya bu çok saçma bir şey oldu sosyalleşmelerini etkiliyor. Hayır, çok güzel, Yo, çok güzel bence. Arada. Öyle Kesinlikle mi? Evet, çok güzel, güzel bağladın. Evet. Hatta De içimden takdir etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Sohbetimiz birazdan kaldığı yerden devam edecek. Sizler için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Ardından biz tekrar burada olacağız. a crow flying dark and ragged tree to tree He's black as the highway that's leading me Now he's diving down to pick up on something shiny I feel like that black crow flying in a blue sky I took a ferry to the highway then I drove to a pontoon plane I took a plane to a taxi and a taxi to a train I've been traveling so long how am I ever gonna I'm search of love and music, my whole life has been illumination, corruption, diving, diving, diving, diving down to pick up on every shiny thing, just like that black crow. To being up all night I looked at my haggard face in the bathroom night I looked out the window and saw that get soul take flight I saw a black girl flying in a blue sky. programımız kaldığı yerden devam ediyor ve programımızın ikinci arasındaki ilk sorumu Gül öğretmenine sormak istiyorum. Dersi sevmeyen bir öğrenciyi derse nasıl adapte ediyorsunuz? Ya ilk başta her çocukla olduğu gibi çocuğun kabul edildiğini görmek, takdir edildiğini görmek, çocuğun başarısını bir yerden çok çok ileri bir noktaya taşıyabilecek bir durum. O yüzden mümkün mertebe çocuğun başarabileceği, yapabileceği durumlar ona söz hakkı vermek ya da onun hoşlandığı etkinlikler onu katmaya çalışmak tabii ki dikkat ettiğimiz bir nokta ama kesinlikle çocuğun başaracağı onun mutlu olacağı etkinlikler öncelik veriyoruz. Çocuk bir de yaptığı zaman eğer e, olumlu motivasyonla şekillendiriliyorsa derse katılmadığı zamanlarda bile yani kendisine söz verilip e, ekstradan e, yüreklendiriliyorsa çocuk bir zaman sonra kendisi katılmaya istekli oluyor. Yani onu olumlu yönde pekiştirmek, olumlu yönde motive etmek çok büyük etkisi oluyor bunda. Ben şunu da eklemek istiyorum arkadaşlarıma. Her öğrencinin öğrenme stili farklı. Bunu yakalayarak öğrencilerle ders işlersek daha motive bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Yani kimi öğrenci çok hareketli o yüzden dramaya ağırlık verilebilir mesela. Kimi öğrenci sözel anlatımdan hoşlanabilir. Kimi öğrenci yaparak yaşayarak öğrenir. Yani her öğrenciye yönelik bir çalışma en azından ona göre bir planlama aşaması olursa öğretmenler çocuklardaki motivasyonu artırarak derslerini daha olumlu bir şekilde tamamlayabilirler. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Mesela bizim çoğunlukla öğretmenler şey yapardı... E, elini işte e, sıranın üstüne koymuş kafasını elinin içine gömmüş bir öğrenciye ders anlatırken kalk bakayım yavrum sen en son ben ne dedim şeklinde bir soruyla <gülüyor> çocuk böyle şoka girer Çocuğa cevap olması lazım hani, böyle bir cevap için. verecek olsa bile nutku tutudur çocuk konuşamaz <gülüyor> evet. yani bu doğru bir şey mi ...hani bir anda çocuğa yavrum kalk bakayım en son ne dedim şey Yani şimdi şöyle bir şey, çocuğu tabii dersi dinlemediğini gördüğümüzde ilk başta uyarmıyoruz. Ee, dersi bir şekilde katmaya çalışıyoruz, onun yanına gidiyoruz. Yani bir şekilde göz iletişimi kurarak ya da hani ona e, bir takım bu üslupta değil... ...ama daha e, sevecen tarzda sorular sorarak onun dersi dikkatini e, vermesini sağlıyoruz. Ama çocuk ısrarla dersi dinlemiyor ve başka bir şeyle ilgileniyorsa da... E, bu üslup değil ama daha farklı şekilde yaklaşıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Bazı çocuklar ya yani şu şekilde motomot dinleme yapmıyor ki bunlardan biri de bendim. Hiçbir zaman hiçbir dersi şu şekilde dinlemedim. Elim hep bir şeylerle elimde hep bir şeyler vardı, hep başka taraflardaydı kafam ama bir şekilde o dersi dinliyordum. Öğretmenin ne söylediğini de duyuyordum. O yüzden bu da bir öğrenme modelidir ve kişilik özelliğidir. O yüzden çocuğun e, böyle göz kontağı kurarak e, çok da böyle bedeniyle sizi dinliyormuş hissini vermesine gerek yok dinlediğini göstermesi için. Siz onu zaten çocuğu tanıyorsanız şayet anlıyorsunuz. Ee, peki okulun öğretmenlere sağladığı rahatlık e, öğretmenin öğrencilere olan tutumunu etkiliyor mu? Ya da etkiliyorsa nasıl etkiliyor? Ee, öğretmen ne kadar mutluysa derse de o kadar motivasyonu yüksek bir şekilde giriyor ve daha başarılı geçiyor o ders ama şöyle bir şey var e, okul bir ailedir okulda her öğretmen birbiriyle paslaşmalı yöneticiler öğretmeni her konuda destek çıkmalı ki öğretmen de öğrenciyle pozitif bir ders ortamı yaratabilsin. E, tabii ki öğretmen mutsuzsa özel yaşantısını e, kendi hayatını bir şekilde sınıfın kapısının arkasında bırakmalı belki ama e, okulda da yaşanan bir sıkıntı varsa eğer bu o kadar kolay olmuyor. Onun için de muhakkak e, ortaklaşa bir çalışma yürütülmeli. Özellikle zümre arasında ve yöneticiler arasında e, koordineli bir şekilde çalışmak gerekiyor ki öğretmen e, çalışma ortamında rahat edebilsin. Yani bu e, sadece maddiyat değil manevi açıdan da söylüyorum. Peki ben biraz da sınav konusuna değinmek istiyorum. Yani gerçekten öğrencinin ne bildiği önüne bir beyaz kağıt konularak, bir yazılı, bir sözlü yaparak anlaşılabilir mi? Yoksa öğrencinin kişiliğine mi bakılması gerekiyor? Hani a, sen işte sosyalden iki almışsın ya da hayat bilgisinden üç almışsın. A, sen zaten hiç yapamazlığında, hiç konuşamazlığında şeklinde bir hani çocuğa konulan sıfat onu nasıl etkiler? ya yani şöyle söyleyebilirim, biz bugün okulda bir eğitimden e, buraya geliyoruz ve eğitimde ismini vermeyeceğim ama bence çok başarılı ve kendine çok güvenen, kendi işinde de çok iyi bir noktaya gelmiş bir e, psikologdan, doçent doktordan eğitim aldık. E, bu... Kişinin öğrenim hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olmadığını ve karnesinde de en az her sene 7-8 tane zayıf getirdiğini gördük. Ama şimdi adamın e, geçmişinden bugüne e, baktığımızda bugün bence alanında çok başarılı, kendine güveni, kendine saygısı çok yüksek, farkındalığı çok yüksek bir birey olduğunu görüyoruz. O yüzden e, sınav, evet ülkenin şartları gereği sınav önemli ama... Ee, ne kadar önemli sorusu bence tartışanır. Ben sürece de bakılması gerektiğine inanıyorum. Sadece sonuç değerlendirmesi değil de süreç değerlendirmesi de yapılmalı. Çünkü sınav psikolojisi olan çocuklar var ve sınavda olumsuz etkilenenler var. Türkiye gerçeği olabilir. Evet bir SBS, bir ÖSS olabilir önünde farklı farklı sınavlar. Ama en azından okul yaşamı içinde çocuğun daha bir motive olması ve en azından kendi güveninin gelebilmesi için süreç değerlendirmeye de bakılmalı. Sadece sınav bazlı bir değerlendirme gerçekleri yansıtmayacaktır. Peki sizler sınıf öğretmenisiniz. Öğrencilerin ilk öğretim dönemi boyunca berabersiniz bir sınıfla birlikte. Onlardan ayrılmak sizin için nasıl bir duygu? Ben üçüncü sınıf öğretmeniyim şu anda ve seneye bizim okulun sistemi geriye... Ayrılacağız açıkçası şu anda ben onun sıkıntısını şimdiden yaşıyorum çünkü ister istemez duygusal bir bağ kuruyorsunuz alışıyorsunuz 3 yıldır o çocukların artık bir yerde annesi ablası durumuna geçiyorsunuz öğretmenlikten de öte bir noktaya geliyor ilişkiniz o yüzden evet alışmakta yeni sınıfa bağlanmakta iletişim kurmakta ilk günler zorluk çekseniz de sonrasında mecburen alışıyorsunuz ama tabi zor bir şey. Benim çalıştığım okulda her yıl bir sınıf okutuluyor. Ondan sonraki sene gene öğretmen başka öğrencilerle çalışıyor. Sistem biraz daha farklı. Ve bizler çok fazla bağlanamadan sene sonu geliyor ayrılıyoruz. Ama tabii ki duygusal bir ilişki öğretmen öğrenci arasında oluyor. O biraz daha profesyonel yaklaşmak lazım. Her çocuğa bir şekilde alışılıyor o zamanla. Peki Zeynep hocam, sanırım siz Evsen hocamla aynı e, okuldasınız. Gül öğretmenle, Pardon, Gül öğretmenle. Hı -hı. aynı okuldasınız. Peki okulumuzun gerekçesi ne? Yani niye üç yılda bir değişiyor öğretmen? Yani üçüncü sınıfa geldikten ee, sonra öğretmen bırakıyor. Üçüncü sınıftan sonra, dördüncü sınıftan itibaren e, müfredat geriye daha fazla akademik çalışma e, yapılıyor. Fen bilgisi ve sosyal bilgiler de giriyor işin içine. Bu alanda öğretmenlerin e, farklı yeterlilikleri ve farklı akademik başarılarının olmasını arıyor okul. Ve sonuç itibariyle sistemle de değiştikten sonra SBS'ler, OKS'ler girince işin içine biraz da hani e, çocuğun kendi gelişimiyle ilgili değil de sınava yönelik de eğitim verildiği için... Sonuçta bu ülkemizin bir e, kaderi olduğundan dolayı buna yönelik eğitim veriliyor ve öğretmenlerden bu alanda daha e, kıdemli ve daha bir e, yeterli olan öğretmenlere devam ediyor. Şimdi 1-2-3'te e, çocuğun daha çok kendi bilişsel gelişimiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Sonuçta 1-2-3'te sınav da yok. Herhangi bir stres yok. Çocuk sadece belirgin bazı becerileri ve... ...profilleri kazanmasını hedefliyoruz. ediyoruz. Ama dördüncü ve beşinci sınıftan sonra... ...sınav kaygısı giriyor işin içine. Bu alanda da daha yeterli ve daha akademik... ...çalışmalar yapılabilmesi adına... ...bizim okulda böyle bir sistem var. Birden üçe kadar bir öğretmen, dört beşi farklı bir öğretmen okutuyor. Gerekçe bu. Peki e, sizce... E, ...bu öğrencileri nasıl etkiler? Bu yani durum? hani... Tersine öğretmen değişmesi. Hı hı. Ya da üç yılda ya bir... Evet. Hani, Gül öğretmenim siz de dediniz... 3 yıl bağlanıyor size anne ya da abla gözüyle bakıyor. Evet, bir süre sonra pat dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta farklı bir yani insan öğretmeni geliyor. Öğretmeni biraz despot katıysa ve öğrenciye ulaşamamışsa öğrenci bence bu mutluluyor. durumda bayram ediyordu. Evet, Ama öğretmeniyle doğru frekansı yakaladıysa ve ilişkisi de istenilen düzeyde gidiyorsa veli öğretmen ve öğrenci üçleminde. O zaman bence yıkım olabiliyor. Yani çok iki ucu keskin bıçak. İyisi de iyi ama kötüsü de çok kötü olabiliyor. Şöyle de bir, yani ben ama tamamen duygusal yaklaşıyorum. Şöyle de bir durum var. Yani 6. sınıfa geçtiği zaman her derse başka bir öğretmen gelecek. Böyle bir gerçek var. Her Hı -hı. öğretmenin stilini kapması gerekiyor çocuk. Bu bakımdan da bence iyi bir şey. Bir anlamda alışma dönemi evet. oluyor. Çünkü e, hayatına sadece öğretmen olarak düşünme farklı alanlarda. iş hayatında da bir şeyler öğrenebileceğin bir sürü insan girecek. Herkesin tarzı, herkesin stili, herkesin yapısı farklı. Ne kadar erken bunlara alışmaya başlayıp... ...insanlardan hı. neyi nasıl öğrenebileceğini biraz da olsa kendine e, katabilirsen... ...o kadar da şanslı oluyorsun. Peki e, öğretmenler genellikle kendilerine hoca denmesinden hoşlanmazlar. Hı. Neden? Yani hani e, niçin... Öğretmen daha hoşa gider böyle. Öğretmen daha samimi geliyor. Yani şimdi ben birinci sınıf öğretmeniyim. Çocuklarımın gelip yanıma işte Zeynep öğretmenim, Zeynep öğretmenim diye peşinden koşturmaları. E, ya da işte onların o samimiyetini görmek öğretmenim daha samimi geliyor. Yani e, hoca dendiği zaman sanki araya bir mesafe koyuluyor. Sanki daha saygı ve hani o saygıdan ziyade biraz daha korku ve biraz daha çekinme varmış gibi geliyor bence işin içinde. Yani öğretmenim hani öğretmenlik kutsal meslektir. Öğretmenler ikinci annelerdir. Yani bu şeyde kalıpta düşünürsek her bence öğretmenim daha samimi ve daha sıcak geliyor. O yüzden hocaya ben hocam denmesine hiç hoşlanmam o yüzden. Öğretmenim yani bence. Yani bir de alışkanlık var. Bizim öğretmenlerimiz de mesela ilkokulda hoca dendiğinde sınıfta terör estirirdin. Anlam veremezdik. Ya ne oldu şimdi? Neden ne alakası? Niye bu kadar tepki veriyor diye. Belki de onlardan böyle gördüğümüz için biz de kayıtsız şartsız kabul edip bunu şimdiki döneme yansıtabiliriz. Bir neden belki de. Bu hafta da Söz Küçüğün programının sonuna geldik. Ee, sizlere, bizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, ee, teşekkür ederiz. ederiz. Güzel, ee, zevkli bir programdı. <gülüyor> ve e, sevgili dinleyicilerimiz bizim bir e, mail adresimiz var. www.sözküçüğünetgmail.com Buraya lütfen iyi kötü bütün görüşlerinizi atın ki programımız güzelleşsin. Ve tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz Hoşçakalın. Hoşça